Halk arasında bir düşünce var demiş izleyicimiz. Yalnızca peygamberler direkt cennete girecek. Diğer herkes cehenneme girdikten sonra cennete girecek. Bu ne derece doğrudur diye sorarlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu ala rasulillah. Halk arasındaki bu inanış Meryem suresinin 71 ve 72. ayet-i kerimelerine dayanıyor. Yani o ayetten ne anladığımıza bağlı. Cenab-ı Hak Meryem Suresi 71. ayeti kerimede şöyle buyuruyor: Ve evet. minkum illa variduha. Yani mutlaka hepiniz cehenneme uğrayacaksınız. Yani oraya vurulut edeceksiniz, varacaksınız. Peki Kane ala rabbike خَتْمَنْ مَغْضِيَّا <gülüyor> Ayet-i Kerime'nin devamında bu hadise Cenab-ı Hak yanında kesin kararı verilmiş bir sözdür diye geçiyor. Ee, devam eden ayet-i Kerime'ye bakıyoruz. ثُمَّنْ اُنَّجِّلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ Sonra takva sahibi olanları kurtarırız. Peki وَنَذَرُ الْظَالِم۪ينَ جِثِيَّا denmiş. Zalimleri de dizüstü çökmüş halde orada bırakırız. Evet. Şimdi bu ayeti kerime ne ifade ediyor? Bundan neyi anlarız? O önemli. Birinci mana şudur ki genellikle kabul edilen herkesin Müslüman, gayrimüslim kim olursa olsun cehenneme uğrayacağı meselesi ne anlama geliyor? Şimdi Sırat dediğimiz bir köprü var değil mi? Köprü olarak tarif ediliyor. Cehennem üzerine kurulmuş bir köprüdür. Yani buradan geçenler cennete gidecekler. Bu köprü cehennem üzerinde, cehennemin müthiş alevi, ateşi aşağıda, üzerinden geçtiğiniz takdirde problem yok. Geçme şekliniz bir anda olabildiği gibi, sıkıntı çekerek de olabilir, yahut geçemediğiniz takdirde cehenneme düşeceksiniz demektir. Evet. Ulemanın çoğunluğu yani cehenneme uğramayı böyle anlıyorlar. Yani herkes cennetlik de olsa mutlaka cehennemin üzerinden yani cehennem ateşini o sıkıntıyı görerek cennete geçecektir. Ki bu benim de daha ziyade katıldığım bir kanaattir. Dolayısıyla yani her Müslüman mutlaka cehennemde yanacak, daha sonra cennete gidecek diye anlaşılmaz. Böyle bir şey değil. Yani neymiş? Demek ki cennete gidecek Müslümanlar da cehennem üzerine kurulmuş köprü sırattan geçecekleri için cehennemin ahvalini görecekler. Nedir, ne değildir, ne oluyor gibi. İkinci mesele yani bazı müfessirler de burada söz konusu edilen ve minkum derken kafirler anlaşılır diyorlar. Başkaları da şöyle anlamış başka bir kanaat. Yani Müslüman olsun gayrimüslim olsun herkes cehennem atılabilecek durumdadır. O potansiyeli taşımaktadır diyorlar. Ne demek bu yani her an hata yapabiliriz hoca olarak başlarız. Ahir ömrümüzde İslam'a küfretmeye başlarız, hakaret ederiz vesaire. Allah muhafaza cehennemlik de olabiliriz. Yani kimsenin böyle bir garantisi yok. Yok. Ancak bu ayeti kerimeden ne anlayacağız? Her çoğunlukla ulemanın anladığı demek ki cehennem üzerine kurulu olan köprüden geçerken Cennetlik olanlar da cehennemin ahvalini görecekler. Dolayısıyla oraya vurud etmiş, uğramış olacaklar. ve مِنْكُمْ اِلَّا Ayet-i Kerimesi bunu ifade ediyor. Devamındaki ay e ayette e müttaki olanlar, Cenab-ı Hakk'ın emrine tabi olanlar kurtulacak. Ancak <gülüyor> isyan edenler, küfredenler, Diz üstü çökmüş halde orada kalacaklar yani cehenneme atılacaklar evet. ifade ediyor. Dolayısıyla bu konunun özeti şu, herkes mutlaka cehennemi görecek. Cennetik olanlar cennete gidecek mesut ve mutlu olacaklar. Cehennemlik olanlar orada tabi cezalarını çekeceklerdir.